Üçüncü özellik Devletin İslami olduğunun ilanı Mescidin bina edilmesi El Mübar Kefuri diyor ki Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın attığı ilk adım Mescid-i Nebevi'yi bina etmekti. Devesinin çökmüş olduğu yerde mescidin yapılmasını emretti. Mescidin arazisini Araziyinin sahibi olan iki yetim çocuktan satın aldı. Kendisi de bizzat mescidin yapımına iştirak etti. Bir yandan taşları ve kerpiçleri taşıyor, bir yandan da ''Bu yük Hayber yükü değildir. Rabbimizin katında bu daha hayırlı ve daha temizdir.'' Yani taşımış olduğumuz taş ve kerpiçler Rabbimizin katında Hayber'in nefis hurma ve üzüm yükünden daha hayırlıdır buyuruyordu. Bu çalışan ashabın hızını daha da arttırıyor ve eğer peygamber çalışırken biz oturursak işte bu bizim en kötü amelimiz olur diyorlardı. Bu arsada müşriklerin kabirleri vardı. Bazı yerleri harabeydi. İçinde yabani hurma ağaçları vardı. Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle müşriklerin kabirleri açılıp başka tarafa naklolundu. Arsanın çukur yerleri tesviye edildi yabani hurmalar ve diğer ağaçlar kesildi. Mescidin kıble tarafına, mihrab yerine hurma ağaçları dizdiler. Kıbleyi Beyt-i Maktis'e doğru yaptılar. Kapı süvelerini taştan yaptılar. Duvarları kerpiç ve çamurdan yapıldı. Direkleri hurma ağacından dikildi. Tavanı hurma dallarından yapıldı. Tabanına da kum ve çakıl serildi. Mescide üç kapı yapıldı. Uzunluğu Kıbleden en arka kısmına kadar 100 zira, eni de 100 veya biraz daha eksikti. Temeli yaklaşık olarak 3 ziraydı. Zira, 70 ila 90 santimetre arasında değişen uzunluk ölçüsüdür. Mescit yalnızca namazları eda etme fonksiyonunu yerine getirmiyordu. Müslümanların dini öğrenmek için toplandıkları bir üniversiteydi. Çeşitli kabilevi unsurların, aralarında cahiliye çekişmeleri ve savaşları çıktığı zaman buluşup anlaştıkları bir toplantı merkeziydi. Bütün işlerin idare edilip uygulama sahasına döküldüğü bir merkezdi. Müşavere ve uygulama meclislerinin toplandığı parlamentoydu. Bütün bunların yanı sıra evi, malı, ailesi ve çocukları olmayan, Medine'ye sığınmış birçok fakir muhacirin kaldığı bir evdi. Ezanın ilanı Resulullah Aleyhisselam'ın namazın cemaatle kılınabilmesi için nakus yapılıp çalınmasını emrettikleri sırada Abdullah bin Zeyd rüyasında ezanı gördü. Resulullah Aleyhisselam'a gelip ona şöyle dedi. ''Ya Resulallah, bu gece başıma bir şey geldi. Uykudayken bana iki parça yeşil elbise giymiş, elinde nakus bulunan biri uğradı. Ona, ''Ey Allah'ın kulu, şu nakusu satar mısın?'' dedim. Ne yapacaksın dedi. Bununla insanları namaza çağıracağız dedim. Sana daha hayırlısını göstersem olmaz mı dedi. Nedir o diye sordum. Allahu Ekber, Allahu Ekber dersin dedi. Bunu Resulullah'a haber verdiği zaman Resulullah Aleyhisselam İnşallah hak rüyadır. Bilal'le beraber kalk, gördüğünü ona öğret. Ezanı o okusun. ''Çünkü sesi senden daha yüksektir.'' dedi. Bilal ezanı okumaya başlayınca Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunu evinden duydu. Ridasını sürükleyerek alelacele acele Resulullah aleyhisselama geldi ve ''Ey Allah'ın peygamberi seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki onun gördüğünün aynısını ben de gördüm.'' dedi. Resulullah aleyhisselam bunun üzerine ''Allah'a hamdü sena olsun.''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 Onlar insanların içerisinde tek bir ümmettirler. 2. Bir şey üzerinde ne kadar ihtilafa düşerseniz düşün, sonuçta onu Allah'a ve Muhammed'e bırakın. 3. Muharip oldukları sürece Yahudiler, müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Yahudilerden Avfoğulları, müminlerle beraber yaşayan bir ümmettir. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Her iki tarafta kendi nefislerinden ve kendilerine tabi olanlardan sorumludur. Anlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar, kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. 4. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Bu sahifenin ehline, antlaşmayı yapanlara, savaş açanlara karşı, birbirlerine yardımcı olacaklardır. 5. Bu sahifenin ehli arasında anlaşmanın bozulmasına sebebiyet verebileceğinden korkulan bir olay veya çekişmeler olursa başvurulacak yer Allah Celle Celaluhu ve Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu bölümlerin şerhe ihtiyacı yoktur. Çok açık bir şekilde İslam devletinin kuruluşunu belirlemekte ve bu devletin kimliğini ilan etmektedirler. Şüphesiz ki Allah-u Teala'nın Resulünü ve müminleri yeryüzüne yerleştirip yerlerini pekiştirmesinden sonra...